1829 numaralı konu, Hazreti Peygamber'e getirilen tirit çömleğinin bereketlenmesi, peygamberin yanındaydık, bir çanak getirildi, içinde tirit vardı, Hazreti Peygamber ve ashabı yemeye başladılar, bir grup yedikten sonra diğer bir grup gelerek yiyordu, bu öğleye kadar böyle devam etti, Semüre'ye, devamlı yemek mi getiriliyordu, diye sordular, Semüre, hayır, hiçbir yerden takviye edilmiyordu, ancak gökler takviye edilmişse bilmiyorum, dedi. Başka bir rivayette, acaba takviye mi ediliyordu, diye soruldu. Semüre, sen buna hayret mi ediyorsun, diyerek eliyle göklere işaret etti ve, oradan takviye geliyordu, dedi.